Açık Radyo, Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, haritaya üye olabilir, info adresinden iletişime geçebilir ve bizi Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskiner, Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz İzmir'den NO238 Sanat İnisiyatifi. Mahsen Fotosu olarak önceden biliyorduk, ee, severek takip ediyorduk. Sonra No 238 oldu, Kardeşalı'ya geçmenizde odanın ismini de herhalde değil mi? Almış oldunuz, kapı numarası. Ya o <gülüyor> Mahsen Fotos gezi döneminde kurulan bir kolektifti. Başka şehirlerden de şeyler vardı değil mi? E, fotoğrafçılar vardı kolektifin evet. içinde. İstanbul'dan vardı, Bersin'den arkadaşımız vardı. Daha sonra iki kişi daha dahil oldu. Ee, neden kolektifti? Çünkü fotoğraf genelde böyle bireysel bir e, alan olarak görülür. Bektaşöre bastığında fotoğrafın bittiği düşünüldü. Genel Türkiye Fotoğraf Camii aslında. Ama biz bunun da öyle olmadığını düşündük. Birlikte olmanın, birlikte üretmenin, e, beraber hareket etmenin ve toplumsal sorunlarla kolektif bir şekilde ilgilenmenin daha... Etkili ve efekt bir şey olduğunu düşündük. Kolektif kendi içinde oluştuktan sonra bu şeyi yaratabildi mi şey? toplumsal sorunlarla ilgili olarak? Yani böyle bir dil geliştirebildi mi kendine özgü olarak? Aslında geliştiremedi, e, gelişmedi. E, şöyle ki kolektifteki fotoğrafçıların bireysel işleri de vardı. O alanda biraz e, şeydi, serbest bir alandı orası. Fotoğrafçı kendini nasıl ifade ediyorsa ee, onda herhangi bir sınırlamamız yoktu. Ama biz mesela İzmir ayağı olarak daha çok toplumsal işlerle ilgilendik. Hala da öyle yapıyoruz. Ee, belki onun getirdiği bir ayrışma da olabilir. Türkiye fotoğrafına baktığınızda son dönemde özellikle bütün bu süreçler, işte darbe dönemidir, ülkenin siyasi kavatik ortamı sürekli bir baskı mekanizması geliştiriyor. Buna ben de dahildim mesela. Fotoğrafçıların genelde daha bireysel işlere yöneldiğini görüyoruz. Daha contemporayori fotoğraf anlayışına yöneldiğini görüyoruz. Bu da böyle bir süreçti. Mahsen Fotos belki o dönemin ihtiyaçları üzerinden bir e, zorunluluk ve anlam içeren bir kolektifti. Hani gezi'nin başladığı ve Gezi'nin yarattığı ruhun toplumsal yanı herkesi o... Politik üretimi çekiyordu. Değil mi? Devam ediyor musun? Ee, dolayısıyla maçan dönemi aslında tarihsel bir işlevini yerine getirdi aslında. Ki hala maçan aslında kendini e, fesihmiş değil, hala varlığını koruyor ama bir dinlenme süreci. Buradan zamanla çıkar bunu bilemeyiz. Şeye katılıyor musunuz? İnisiyatiflerin, kolektiflerin böyle dönemsel ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkması, sonra seyrelmesi, dağılması ya da uykuya yatması bir süre. Böyle bir İz İzmir Kültür Platformu girişiminin güncel Sanat Forumunda bu e, konuşuldu geçen sene. Yani inisiyatifler ölümlü şeylerdir. Öyle e, bakmak gerekiyor inisiyatiflere. O ihtiyaca binayeni ortaya çıkarlar. Görevlerini tamamlayıp dağılırlar. Siz de öyle biliyor musunuz? Tabii kısmen yani e, sonuçta hiçbir şey yani aracın kendisi bir amaç değil. Aracın kendisi bir ihtiyacı karşılamak, e, toplumsal bir üretim ya da işte kendi bireysel üretim devamlı sağlamak için bir araçtır. Hiçbir araç bir amaca dönüşüp hayat boyu var olmak zorunda değil. E, sadece bunun zamansal e, kısmı var. Hani kimya araç kendi varlığını daha uzun süre devam ettirebilir. Varlı. Evet. Çok güzel yere okurmuşsunuz yani. Kim araç kendini çok daha kısa bir zamanda tasfiye edebilir. Kayıt var bir yandan. Ama Mazen Fotos hmm. o dönemki temel ihtiyaçları dönden kendini e, geliştirmeye çalıştı. Ki aynı zamanda Noh 2338 ve Mazen Fotos çok aslında farklı şeyler. Yani Mazen Fotos biraz daha Türkiye'nin toplumsal e, süreci içerisinde e, farklı şeylerdeki toplumsal araçların yan yana gelmesini sağlamaya çalışan bir kolektifti. Nol 238 biraz daha yerel ayaklarını ön plana koyan biraz daha aslında mekan ihtiyacını karşılamak için. Çünkü biz burada aynı zamanda Serkan'la hani Malsem Fotos üyesi olmaya devam ederken biz burada kendi çapımıza çeşitli belgesel fotoğraf atölyeleri yürütüyorduk. Biz biraz daha bu belgesel fotoğraf atölyelerinin ve yaptığımız çalışmaların görünülünü sağlamak amacıyla sergi yapmak için ya da etrafımızdaki yarattığımız sinerjinin sonuçlarını bir mekana aktarmak için bir galeri ihtiyaç duymuştuk. Hem atölye için hem de galeri için. 938 e, bu anlamlı madden konusları çok daha farklı bir şekilde biraz daha mekan ve atölye üzerinden kendini var etmeye çalıştı. Ki hala o şekilde 938 aslında bir noktada hem atölye çalışması yürüten hem bir galeri fonksiyonunu yürüten. Ee, bir yapıya sahip. Ee, o yüzden hani masan fotosunun varlığı ya da yokluğu şu an Noctiluptyx için hani bir e, belirici bir unsur değil aslında. Çünkü Noctiluptyx biraz daha yerel e, bir şekilde üretimini yapmaya çalışan bir atölye aslında. Bizim amacımız da Noctiluptyx biraz daha zamanla daha geniş çaplı bir galeriye bir mekana dönüştürme çabamız var. Hı -hı. bir mekana duruşturma çabamız var dediniz Hı -hı. Ee, o 0238 no depremden zarar görmeden önce oradaydınız evet. ee, mini minnacık bir oda bu mikro mekan e, meselesi de çok kıymetli bir mesele yani inisiyatiflerin kolektiflerin küçücük mekanlarda işte kendine var etmesi o olanakları dahilinde ufak mekanlara girmesi ondan sonra da e, bu mekanlarda Birçok etkinlik yaptınız siz kendi mekanınızda. Ufacık bir mekan. Demek ki yani belki de o zaman değil mi? Mekan dediğimiz şeyde böyle hep büyük boyutlu alanlar aramamak mı gerekiyor? Kesinlikle öyle. Yani mekan metrekareyle ölçülebilecek bir şey değil yani. Bu sizin ne yapmak istediğinizle alakalı bir durum. Onu sokakta da yapabilirsiniz. Küçük, çok küçük bir yerde de, büyük bir galeride de yapabilirsiniz. Önemli olan ne yapmak istediniz ve neden yaptınız? Son aşamada zaten ortaya çıkan ürün ya. Bir de şeyi de ekleyebiliriz. Böyle, kolektif meselesinde şu da var. Yani Mahsen fotoğraf kolektifi tabii ki bir ihtiyaç dahilinde gezi dinamiğiyle ortaya çıktı ama e, kendiliğinden de oluşan bir anda oluşan da bir şey aslında. Çünkü Türkiye fotoğraf tarihine baktığınızda bunun birçok örneği var geçmişte. E, biz belki o neslin, o kuşağın günümüzdeki e, devamı gibi de algınabiliriz. Çünkü aynı e, düşünceden geliyoruz. Aynı dünya görüşünden geliyoruz. Sizin eşin aldığınız bu gibi bağımsız e, örnekler var mı daha önceden? Hangileri bunlar? Mesela Galata fotoğrafhanesi vardı. Özcan Yurdağanların e, Gölcük depremi sırasında kurdukları bilseydik vardı. Onlar hep bizim için e, önemli birer örnekti. Çok daha öncesi için konuşursak, afsatın kuruluş yılları yine bunlar bizim için büyük bir örnektir. Birbirini takip eden bir şey var. Bu, bu neslin aslında devamı gibi bizden sonra da mutlaka başka e, kolektifler, başka inisiyatifler ortaya çıkacak. Zaten önemli olan bu. Yani bir yerde tıkanırsa ve kesilirse her şeyi piyasanın hegemenliğinde bırakmış oluyorsunuz. En azından bizim için, biz bir ayağı için durum bu dolayısıyla da yani ufacık bir mekandan başlayıp ondan sonra şimdi artık karantinadasınız karantinanın mekanındasınız o yüzden mekana göre de bundan sonra ne yapabileceğinizi şekillendirme yolunda ilerliyorsunuz evet, evet. ne tür etkinlikler yapıyorsunuz bir de şeyi soracağım bu vasıtayla Karkıçalıhan'dayken sizin ekonomi yaratma anlamında ee, dilediğin kadar öde ee, Benzeri bir takım etkinlikleriniz oldu Bunlar çok esin vericiydi İzmir için de ee, çok esin vericiydi Biraz onlardan da bahseder misiniz? Yani inisiyatifi devam ettirebilmek Sürdürebilmek açısından Ne tür mekanizmalar bırakıyorsunuz? Sürdürülebilmek zaten en büyük Sorunlardan birisi Çünkü Bir yerde bir ekonomiye dayanıyorsunuz En kötü karşılamanız gereken faturalar var Kiralar vesaire Bir yıllık bir masraf Planlaması yapıyoruz. Şimdi ne kadar gider? O planlama dahilinde ee, mutlaka en az bir tane ücretli atölye yapıyoruz. Ee, bu atölyelerden gelen para bizim aslında şeyimizi karşılıyor. Bu döngü ekonomik döngümüzü karşılıyor. Sabit giderlerinizi karşılıyor. Evet. Yani onu onu karşılıktan sonra zaten daha özgür davranabiliyorsunuz. Çünkü bu hakikaten büyük bir sorun. Sürdürülebilir olmak. Ee, yani burada asıl gaye şey değil tabii ki. Buradan para kazanalım. İkimizin de başka işleri var. Yani paramızı, aylık paramızı kazandınız. Tam zamanlı fotoğrafçı olsanız mutlaka bu döngüyü sağlamak için kendiniz daha fazla olacaksınız. Tam zamanlı fotoğrafçı olduğunuzda hayatınızı da o fotoğrafçılıktan idame ettirmek zorunlu çıkıyor ya ortaya? Tam zamanlı fotoğrafçılık aslında, ekonomik olarak oradan beslendiğin bir işe dönüşmesini ifade eden bir sözcük. Ee, tam zamanlı fotoğrafçı olduğun zaman da bütün hayatının ihtiyaçlarını karşılaman için ekonomik olarak sürekli fotoğraf iş yapman gerekiyor. Dolayısıyla orada fotoğraf sanatsal bir uğraşıdan ziyade zamanla bir şeye dönüşebiliyor. Meslek gibi bir e, meseleye dönüşebiliyor. Emekçiyiz. <gülüyor> Zamanla köreli, köreleyeceğimi düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü para insanı köreltir. Daha fazla kazanma hırsına e, sevk eder. Hı -hı. Bu da özgürlüğü de kısıtlar. E, toplumsal belgesel işleri, daha politik yönü ağır basan işleri yapmakta böyle bir tereddüt edersiniz. Acaba dersiniz. Bunu yaparsam inşallah. parçası oldukça politik söylemde ki evet. özgürlüğü kaybetmeyelim. Onu da kaybedersiniz. Hı -hı. Bu yönden ben çok daha özgür olduğumu düşünüyorum. Ama tabii özgürlük de <gülüyor> o da bir şey. Çünkü yaptığınız başka bir iş var. <gülüyor> Bu sefer söylediğiniz sözler, fotoğrafta söylediğiniz sözler oradan size geri dönüyor. Bu ülkede bunun kaçışı yok bir kere. O net yani. Basmanı bölgesinde Kürt çocuklarla çalıştınız, ünlücülerle <gülüyor> çalıştınız. Yalnızca olan biteni belgelemenin ötesinde bir anlamda inisiyatif alıp... İzmir'deki kültür sanat dünyasının çok sık bakmadığı, çok sık böyle temas etmediği, dezavantajlı kesimler olarak kültür dünyasına nitelendirilen topluluklarla da epey bir proje yapan, ürettiniz. Bu senin söylediğinle oradan da temas ediyor diye tavrı ediyorsun değil mi? Tabii kesinlikle. Yani, İndirik ilişkisi alınıyor. Evet öyle. Bir de bizim yaptığımız işlerin temel noktası ee, bu üç, üç işten bahsedebilirim. Yani Türkiye'de büyük bir sorun var. Yani ben kendimi bildim bileli. 43 yaşındayım. 43 yıldır bir sorun var. Daha da eskiye gider tabii ki. Bir güç sorunu var ee, ülkede ve biz aslında bununla da ilgili çok iş yaptık. Söğrenmesi ve anlatılması gereken e, işler, sözler olduğunu düşündük. Bu biraz tabii bu e, Tedirgin edici oluyor zaman zaman hı hı. Son olarak şeyi soracağım Geçen gün e, Whatsapp'tan Mesajlaşırken siz bir mesaj paylaştınız Dediniz ki hı. biz de bu aralar NFT ile ilgileniyoruz ve bu alanla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz Nasıl gidiyor NFT ile ilişkimiz Nasıl görüyorsunuz? Daha bir ay oldu benim yeni girdi Serkan daha eski yani... Benim yeni Ama e, çok da kendimi ifade edebileceğim bir alan gibi değil ama karşı olacağım bir yalan da değil. Yeni dünyanın aslında e, yeni platformu. Belki zamandan çok daha kendimi orada iyi ifade edebileceğim bir alan ama şu an çok bir aylık bir sürecim olduğu için çok büyük sözlerle oraya dair halkam kesemem. Belki Serkan daha aslında yani, söyleyebilir. bence NFT e, işte, ya da Metaverse yeni dünya kurulacak olan yeni dünya bu e, Sahip olma algılarımızın değişmesi üzerine kuruluyor. Bunun içinde tabii ki sanat da var. Her şeyi dönüştürmek üzerine planlanmış bir, bir sistem diye düşünüyorum. Bunun bir ayağı da sanat. Ve işte deneyimliyorum kendi açımdan. Sanatçıya sunduğu olanak şimdiye kadar sunulmayan bir şey var. O da nedir? İşte oraya geliyoruz. Ekonomik döngüye geliyoruz. Yani yıllarca... İşte galeri, galerilerde komisyonla iş satan e, sanatçılar ya da çok daha doğrusu ülkede fotoğraf açısından konuşulsam işini satabilen çok az bir kesim var. Bu e, şeyde NFT sistemiyle NFT yasası ile beraber bu daha çok daha geniş bir tabana yayılıyor. Merkezsizleştirme bağlamında bir alternatif oluşturacağına ve sanatçıya bu anlamda katkı sağlayacağına inanıyor musunuz? Sanatçıya katlı sağlayacağını kesinlikle inanıyorum ve görünmemiş bir şekilde aslında sanatçıya katlı sağlıyor. Bir işinizi bu ülkede 300 liraya, 500 liraya, çok komik rakamlara bile satamazken e, orada işlerinizi iyi paralara satıyorsunuz. Sattığınızda da bu size yeni projeler e, yapma şansı getiriyor. Sattığınız mı? Üretimi mi? tetikliyor. Güzel sattın. İyi <gülüyor> sattın <gülüyor> Yani satıyorsun, öyle bir şey var. Çünkü sistem kurulmuş, ee, sana sattırıyorlar. Yani orada kalman için satman lazım. Nedir mesela işte. burada iyi satış yaptım, iyi kazandımın şey ölçüsü ne? Mesela az önce şöyle bir şey dedim. Yani bir fotoğrafı 300'e 500'e satıyordum. Şimdi mesela ne kazandın, ne kaçı satıyorsun? Ya yani şimdi Ethereum üzerinden satıyorsun mesela. 01 eterim, 02 Ethereum. 0, bu paralara satabiliyorsun. Çok yani şu an zaten piyasanın şeyi bu. 02 2 yatırım dediniz de 10 bin lira para yapıyor Türk lirası çevirdiğinizde. Yani şimdi şimdiye kadar ben 10 bin lira hiç satmadım 30 lira bile hiç satamadım oldu ya. Yani. 30 liradan lan 3-7 isyon işi 30 liraya satamadım yani. Bütün bu şeyi düşündüğünüzde, geçmişi düşündüğünüzde sanatçı ekonomik olarak müthiş bir alan sunuyor, müthiş bir özgürlük alanı sunuyor. Ama e, mesele sadece bu değil, e, bütün bizim alışa geldiğimiz, ona zaten Web 2, Web 3 diye bir ayrım var. alışa geldiğimiz sistemin tamamen değişmesi e, anlamına geliyor. Atıyorum mesela siz bir işte bara geldiniz, cina tına geldiniz girerken e, kriptoyla, işte metamask cüzdanınızı okutarak giriyorsunuz ve orada. Sizin daha önce kaç tane bire içtiniz burada. İşte kavga çıkartıp çıkartmasın. Hepsi ortaya çıkıyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz yani. Bu bizi totalik teryen bir yere götürmüyor. Kesinlikle oraya götürecek. Evet. <gülüyor> i̇şte orada demokratikleşme meselesi. <gülüyor> hiç alakası yok. Bence bu şeyin NFT dediğimiz olay da sanat anlamında. Sanatçı evet alan sunuyor. Ekonomik bir alan sunuyor. Ama nereye gideceğini şu an kimse kestiremiyor. Havucun önünde göründüğü ama sopanın da arkada saklandığı bir durum değil mi? Ben yani, şöyle söyleyeyim. Bir ayda... Şimdi ben burada kavga çıkartıyorsam, burada bir bir ay içip burada beş saat e, duruyorsam, bir zaman sonra işletme diyecek ki, kusura bakma ben seni almayacağım, Semih Tokkuz'unu almayı tercih ediyorum diyecek. O kısmı bilemem ama şöyle, <gülüyor> ben bir ayda hayatım boyunca fotoğraftan kazanmadığım parayı, bir ayda netten kazandım. İyi ben Şaka bak, aman kadar kazandım ama... Ben NFT'nin de demokratik bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, NFT dünyasında da belirli koleksiyonerler var. Bütün sanatçılar kendi eserlerini bunlara satmak için her türlü uçaklamanın yerini yapıyorlar. E, bunu, yani, yapanın, aynen, bunu yapmadan yoluna devam edebilir misin? Ben bence, bunu deniyorum. Bence edersin. E, Nasıl edersin? Ama şöyle bir şey var. Günümüz dünyasındaki modern tüm bütün bu kurumlar da NFT'ye girdiği için Buradaki gerçek hayattaki bütün ilişkiler NFT'nin taşınıyor zaten. Bu anlamda NFT'de aslında kapital sistemin içindeki bir parça olduğu için yani NFT'yi sen kalkıp sistemin dışında apayrı bir unsur olarak değerlendiremezsin. Çünkü bundan hepsi uzan tarz. Bu anlamda NFT dünyasında şu an modern dünyadaki sanat ilişkilerinden çok ayrı bir yerde durmuyor. Nasıl edersin? Bence şöyle edersin. Yani burası çok böyle stabil bir alan değil, sürekli değişiyor. Piyasa koşulları denen bir şey var, sürekli değişiyor. Mesela bir ay boyunca hiçbir şey satamazken, şu an mesela Ethereum düşmeye başladı ve üç günden beri müthiş bir şey var, satış var. Sürekli insanlar satıyor. Bir de bunu böyle kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. Üç yıl sonra bambaşka bir şey konuşacağız bence NFT meselesinde. Bütün taşlar yavaş yavaş yerine oturacak ve o taşlar otururken sen sanatçı olarak nerede duruyorsun ve bu taşlar otururkenki süreci nasıl geçirdin? Hepsi senin aslında karnına yazılacak şeyler. Biraz e, zaman gerektiğini düşünüyorum. İşte o zamanda da Silanın dediği gibi kendi duruşunda normal hayatta nasıl işlerine sahip çıkıyorsan, nasıl duruyorsan öyle durur, durmak gerekiyor. Öyle durursan uzun vadede önemli bir yer olacağını düşünüyorum.